Bismillahi r-Rahmani r inna. Fulfirlenen üben في طيب والقالتين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 Hakim İnne dinu indallahi'l islam utul İlla mın bari ma آيات الله، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.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 çok mu dinlediniz o, hocam? Evet. <gülüyor> Mustafa İsmail'i Araplardan en çok hangi karileri daha çok dinlersiniz? Mustafa seversiniz? İsmail e, Sıddık Mişavi Şahat Ember Şahat evet. oğlum Ahmut Şahat şey, Şahşai vardı evet. onu dinler. Abdü Samet Abdü Basit Ahmetullahi bunları dinlerdim yani e, son kuşaktan Nahinay'ı nahi dinliyorum Ahmet, Ahmet Nahinay'ı nahi nahi. nahi. doktor değil Doktor Ahmet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 o okumaları yaparken aynı zamanda biz farkında olmadan makamlı okumayı da öğrenmişiz dedi. Tabii. Mesela bu bizim ülkemizde çok Makamlarda yaygın değil. Makamlarda da kapılmış oluyorlar Hı -hı. böylece. Farkında kapıyorlar. bile olmadan tabi kulağa tabiat, girmiş oluyor muzul Evet. Değil. Tabiat haline geliyor Tabii. artık. Bizim ülkemizde bu biraz Tabii. sanki yok ki. Ya. Evet, ne yazık ki. Ee, Eğitim sistemimiz hafız yetiştirme sistemimizde o, o yok. Evet. Talimde o yok yani bizde. Evet. Onun için Mısır, Kur'an kıraatinde her zaman zirvede yerini almaya devam ediyor değil mi evet. hocam? Son dönemde yaşayanlardan tercih ettiğiniz isimler var mı hocam böyle? Dünya çapında sadece Mısır değil de. Evet ya bu çok iyi okuyor dediğiniz kari var mı mesela? Dünya çapında bu İzzet Raşit var bir tane güzel okuyor. Tuhi ile beraber Tuhi ile güzel okuyor. <gülüyor> Naina onların bir üst ekolu. Evet. İran'da bu Kasimi vardı. O iyi okuyor. Evet. Bir de bir tane daha var. Necat da ismi galiba. Soyadım Necat. Hı -hı. O da güzel okuyor. Var o yani güzel dinlemiyor. okuyanlar değil mi? Tabii. İbrahim Kasri mi var galiba? Güzel okuyor mesela o da. Evet. Ülkemizde hocam peki e, kimleri buluyorsun? Çok. Da? Çok değil mi? Hı -hı. Güzel okuyan çok var. Çok. Elhamdülillah Elhamdülillah. güzel. Hem Arabi Şimdi hem İstanbul hepsi tavrı. Hepsi benim dostum birini söylersin. Önce ismi söylemedinler? Dönül koyarlar. <gülüyor> o da denk gelir. <gülüyor> Evet, arabada tamam. giderken bizi dinlerler Bak evet. az önce gördün mü beni söylemediler onun için ama çok yani <gülüyor> evet hakikaten çok e, bu aralarda da konuştuk elhamdülillah, zaten elhamdülillah çok teşekkürler olsun ben yetişiyor de... artık Hı -hı. eskisi gibi değil ben de sizin hani bir duygumu paylaşmıştım ya Kur'an Vadesine ilk başladığımızda acaba bir yıl devam ettirebilir miyiz bu programı yani çok fazla kahri var mıdır yok mudur Hı -hı. bizim de o konuda o e, konuda Cihalet cihaletimiz vardı hakikaten bilmiyorduk bu kadar münbit olduğunu. sizin o yıllarınızdan sonra baş programa başlama yıllarınızdan sonra başladı bu kadar. Değil yani mi? Arttı. E, tabi, tabi arttı son yıllarda Öyle arttı. Anladım. Son yıllarda artmakla da tabi siz de dolayısıyla programımıza daha çok konuk bulma eee İmkanı imkanına ediyoruz. sahip olabildiniz. Evet. Dolayısıyla yani o da çok güzel hakikaten bereketli 9. yılımıza girdik bu arada. Maşallah. Elhamdülillah. 10. yıla doğru 19 gidiyoruz. 19'da olur inşallah, inşallah <gülüyor> hocam ya yani inşallah.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 Hepsini yapar. Çok mükemmel. Araplar genelde bizdeki gibi böyle bizdeki Türk musikisinde kullandığımız rakamlar, şey makamlar değil. Hı hı. Daha çok onların kullandığı mesela Rast, Segah, Bayati, nihaven, Acama Şiran, Efendime söyleyeyim Sabah. Onları kullanıyor. Yani toplayın evet. toplayın 6-7-8 makamdır en fazla. Ama. Fazla onlar öyle curcuna yapmazlar hı. öyle yani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 sorunla namaza duruyoruz. Evet. Allah'a Ekber deyip tekbir aldığınız zaman malumunuz, dünya'yı e, şöyle yaptığınız zaman e, kulak mesela şu baş yüzüne koyup arkaya doğru aldığınızda bu dünyayı itmeniz gerekiyor. Evet. O dünyayı itemiyoruz bir türlü. Evet. Çek öde, ödeyebilecek miyim? Param çıkacak <gülüyor> mı? Senet ödeyebilecek evet. miyim? Ya bu hanımla bizim halimiz ne olacak? <gülüyor> Akşam eve gittiğimizde yine birbirimize gireceğiz. <gülüyor> gibi gibi gibi gibi. <gülüyor> Akşam sonra, yemeği yesek. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Sen sağa selam. Kıldım namaz.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 Bizim Türklerde de başladı hani Araplarda eskiden Araplarda kınardık demeli, kınadığımız yani, başımıza geldi Arap değil mi? ülkelerine gittinizde Araplara göre evet. cami bizim Türklerde başladı maşallah nasıl olsa bunlar yapıyor demek ki İslamiyet'te de var mı demek ki bu. caizmiş. demek ki varmış demek ya biz biz de uzanalım <gülüyor> özellikle Ramazan'da selatin camilerde bende geldi ikindi namazında işte ikindi akşam arası vakit geçirecek ya. Serim. Öyle bir uzanmış Allah'ım ya Rabbim. Ya. Böyle şey uyuyor. Resmen uyuyor da. Kınmış ikindi uyuyor yani. Değer yargılarımız çok değişti. Toplum, toplumsal olarak biraz kendimize çekidüzen mi vermemiz lazım. İleri derecede larç olduk biraz yani. Seküler dünya bizi de ne yazık ki Kendine, içine katlayan. aldı yani. evet. ve evet. bizi esir etti maalesef. evet Yani aslında gündemin içinde, günümüzün e, aktüyalitesinde hayatın merkezinde olsa Cami namaz, Kur'an, ibadet, kulluk herhalde e, dünyevilikten biraz daha sıyrılmak kolay olacak ama. Yani Kur'an Allah'ın emri İş arası namaz olunca hocam. Ben zikretmek için evet, namaz kıldım. Evet, namaz bir zikirdir. Allah'a tesbihtir. Allah'a övgüdür. Allah'a münacattır Allah'ın huzuruna yakarıştır. durmaktır, yalvarmaktır, yakarıştır, evet. duadır, niyazdır. Kendisini kendi benliğinden geçip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 Ortama göre cevap vermemiş. Esasında yani. ertelememek lazım. Evet. Yani Cenab-Allah bir şeyi murad ettiyse, istediyse, emrettiyse, Bitti bir şeyden kardeşim. de ne ettiyse, o, o bizim için artık bir farzdır. Allah'ın emridir. Bitti. Cenab-Allah'ın emrini ertelemek gibi bir lüksümüz olamaz biz. Farz olanları yapmak farz, haram olanları yapmamak da farz değil mi hocam, e öyle, bunu da ıskalıyoruz ki. biz. E tabii ki. Mesela haram. Rabbin haram. Rab evet. Yaklaşmıyorsan, hiç farz bir ibadet sevabı kazanıyorsun Allah'ın izniyle. Hem bir Zinaya haramlık. yaklaşmayın diyor. Evet. Zina yapmayın demiyor. Yaparsın. Orada da ince bir ayrım evet, var. Kesinlikle. Yani zina yapmayın demiyor. La takrabu zina diyerek zinaya gidecek yolları da kapatın. Diyor. Önünden bile geçmeyin. Semtinden bile geçmeyin. hayalinizden zinaya bile Zinaya hangi yol götürecekse Bütün o, o yolları kapatın. Onu getiriyor evet. tabii ki. Çünkü Rabbimiz bizi çok iyi tanıyor ya. Yani. Evet. Zaaflarımız da çok iyi biliyor. Evet. Sizin içinizdekileri evet. bilir. Biliyor. Zaaflarımız da biliyor. O konuda birçok kişinin mağlup olacağını bildiğinden dolayı evet. daha baştan bizi sevdiği için bak kulum yapma demiyorum sana yaklaşma diyorum. Tabii Bitti. Ki, yani ki. son noktayı koyuyor Rabbimiz. Tabii. Ölçüyü koyuyor yani. Evet kesinlikle. Tabii. Ölçüyü koyuyor. Evet. Ve bizi sevdiği için Rabbim bu uyarılarda bulunuyor. Bazıları diyor ki ya mi? beni sevmediği için Rabbim bu yasakları koydu Ne alakası var ya. Seni sevdiğin için ve senin çok daha mükemmel, kamil bir mümin olman için, kamil bir inanan kul prototipi oluşturman için Rabbim ona emrediyor biz, Yani bir anne veya diyelim şefkatle, merhametle kucaklıyorsa, evet. besliyorsa, büyütüyorsa Cenab-ı Rabbül alemin içinde onun kulları o kadar, onlara o kadar, o kadar merhamet ve şefkatle yaklaşıyor. şefkat ve merhametle ayetler. Sebepler arıyoruz. Sebep arıyor evet. E şimdi biz her yaptığımız günahın cezasını anında görseydik. Kur'an-ı Kerim'de Vay yine haleci. geçiyor. Evet. Hepiniz el helak olurdunuz. Evet. E Allah'ın bir sabrı var. Evet. Allah bize mühletler veriyor, sebepler arıyor. Sabrı var, gayretullah var. Gayretullah gayret var, var. var. Evet. E tabii ki. E biz, bizim duamızdan, niyazımızdan, yakarışımızdan zevk alıyor, bize bir ecirler yazıyor. Kul mâ evet. ya'bâvû bikum rabbiyle vlâ duâkum. De ki ey Habibim, ümmetine sizin Duanlık duanız, yalvamanız, yakarışınız olmasaydı ya mühemmiyetiniz ya var. Evet. Kul Allah'ından, Rabbinden niyaz edecek, mağfiret, merhamet dilenecek ona dua edecek, ondan affa olmasını isteyecek. cenab Allah da şanı, afu, kerim, rahim, evet. rahman, dolayısıyla onlar tecelli edecek isimler. tecelli edecek, evet. öyle tabii ki. Evet. Aziz Hocam bir ara verelim inşallah tabii. sonrasında naat dinlemedik sizden bugün. Bir naat i̇nşallah, dinleyelim inşallah. inşallah. Yakarış kelimesini çok kullandık. Dua, niyaz, yakarışla Münacattır ilgili böyle Arapça olabilir, münacat. Münacat bahri olabilir mesela. Onları dinleyelim Hayır, inşallah evet. ikinci bölümde. İnşallah. Evet kıymetli Burç Efendi dinleyicileri Kur'an vadisi kısa bir aradan sonra Aziz Hardal'la hocamızla birlikte devam edecek. Kur'an Mahallessi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz burç çefen Kur'an Mahallessi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz burç çefen Değerli burçefendi dinleyicileri, Kur'an Vadisi devam ediyor. Bugünkü misafirimiz Aziz Hardal hocamız. Evet, Aziz hocam, e, Nahtı ı Şerif'le devam edelim mi, hı hı, dinleyicilerimize? Bediyya, tabi belkül, <Gülüyor> ruh sana varlık sana hayrandır efendim bir ben değil alem sana hayrandır efendim acram felek Levh-ü kalem mestin igahındır Medheyleyen Ahlakını Kur'andır Efendim Doğ kalbime bir lağzacık ey, ey dilara. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Aşkınla boğrudan gibi tutmakta şu kalbim Sensiz sensiz bana cennet bile hicran derdendim Gütmirinim Ey Şah-ı Rusul Kovma kapından Asilere lütfun, Yüce fermandır efendi Meded ya ya, ya, ya, ya ya Resulallah Evet Aziz hmm. Hocam teşekkür ediyoruz Bu güzel naat-ı şerif için Merhum Ali Ölü Kurucu Bey. Değil mi? Evet, Yazdı, kalem aldı evet. Bu kıtmirim Kıtmirinim ifadesini Yok. Geçmişte de kullananlar var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 Köpek dediğimiz o hayvandan bile daha berbat, daha, daha çirkin, daha pis ve pespaye bir e, varlık insanın evet. nefsi. Evet. Eğer terbiye edilmemişse tabii. Nefsi terbiye etmek için evet. Allah zaten Kur'an'da malumunuz فَلِيَنْذُرِ الْاِنْسَانُ مِنْ مَحُولِقٍ Dolayısıyla e, orada Cenab-ı Allah insanın idrarını yaptığı yerden çıkan suyla yaratıldığı evet. insanın evet. nasıl yaratıldığını buyuruyor. Evet. Dolayısıyla evet. orada Ene'yi kırıyor yani. Hı hı. Eneyi kırıyor. Bak nereden geliyorsun? Yani, Dikkat et yani, yani. nereden geldiğini farkında ol. Tabii. Kendini bir şey zannetme. Öyle tabii. Biz evet. hiçbir şeyiz. Yani evet. dünyanın makamı, mevkisi, şanlığı, şöhreti, parası ne yolu olsun insanoğlunun ölümlü olacağını her daim hatırlaması gerekiyor. Bundan birkaç zaman önceki programımızda da o konuya değinmiştik evet. malum haliniz. Ölüm hem hal olmamız gerekiyor. Evet. Her anımızda her an ölecekmiş gibi yaşamamız evet. gerekir. Evet. Zaten dünyanın ve ahiretin dengesini ona göre kurmamız gerekir. O hı. ölçüyü iyi yakalamak lazım. Aslında hep dünyevi hı hı. de yaşanmaz, hep de uhrevi de yaşanmaz. Evet. Allah her ikisini de insandan istemiştir. Dolayısıyla evet.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 çırpınacak mutlaka ama ve lakin Dünyaya, dünya kadar yaparken Hı -hı. ahiretinin sermayesinin de yüklenmesi Hı -hı. gerekiyor. Dünyaya değil. dünya kadar ahirete de ahiret kadar O kadar. Tabii. değer vermek Tabii. lazım Tabii. değil mi hocam? Bir tane hani ölmek dirilmek meselesi var ya hocam Hı -hı. yani her an ölecekmiş gibi yaşamak. Hı -hı. Aslında her an ölümü yaşıyoruz biz. Yuhyi ve Yumi'it ee, ayette geçen o iki kelimeye müfessirler hani hücrelerin ölüp yeniden yenilerinin yaratılması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 Aziz Hocam, Okuyayım. Münacat Bahri okuyalım mı hocam? Siz çok güzel okuyorsunuz çünkü onu. Okuyabiliriz. Evet. Bir de onu dinleyelim Hı -hı. sizden hocam. Tabii Buyurun. Ya İlahi ol Muhammed Hakk için Ol, ol şefaatkanı Ahmed Hakk için Olun gence söyle şilen söz hakkı için Olun gence hakkı gören göz hakkı için Göz yaşı hakkın için aşıkların Barbaşı hakkın için sadıkların Ya ilahi Sakla kıl imanımız Verelim iman ile ta canımız Bizi günahkar asim-ü kulları Yarlı gayup Kıl günahlardan beri Sana layık kullarıyla hem demet Ehli derdin sohbetine mahrem. Süleyman'ı rahmet rahmetat Yoldaşın imad makamı cennetat Ya ilahi kılma bizi dalilin budur iz da in amin ümmetinden razı olsun ra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 Amin demek lazım aslında gönülden. Hızlı hocam programımızın sonuna geldik ama bizi kırmazsanız o nihavent ezan okur musunuz hocam? Nihavent. Ezan, Onunla bitirelim olurum. mi? Olabilir. Allah Ekber Allah Ekber Allah. Euzu Allahu ilahe illa Allahu Euzu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 حيّ على الصلاة. حي على الصلاة. عي على الفلاح. Allahuekber. Evet hocam, televizyonda da bu Nihavend ezan okuduğunuz evet. zaman sonlarında İstanbul Boğazı'ndan suların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 toplu O şekil topluluğu olarak. Var. Evet Hı -hı. öyle yapıldı. Narıkaside, Aşkı ilahi. Narıkaside, hmm, Aşkı ilahi Aşkı İlahi vardı. Evet. 2006 yılında çıkardık konu. Arma yapımdan. Hı -hı. Hatta klipleri de döndü. Hı -hı. Ee, daha sonraki zamanlarda işte tecelli albümü vardı. Vardım albümü vardı. İstanbul ezanlarında işte ben Yunus abi, Bekir Büyükbaş hoca filan orada. Kusibey'in Bey'in, Ergüner'in yönetiminde. Hı -hı. Evet. Fevzi Mısır hoca, Aziz Bahriyeli hoca, Bilal evet. Erdem hoca. Bir arada bir çalışma yaptık. Büyükşehir Belediyesi işte bu şeyi yapıyorlardı. Kültür Başkenti İstanbul evet. projesi e, kapsamında. onun kapsamında. Hı hı. İstanbul Ezanları albümünü çıkarttık. Evet. albümleriniz modeli. de var. Dinleyicilerimiz merak edeceklerdir evet. e, diye düşünüyorum. E, onlara da bu albümlerinden sizi daha yakından dinlemelerini e, tavsiye ediyoruz efendim i̇nşallah. Aziz Hocam çok teşekkür ediyoruz teşekkür bizi 3 e, program boyunca Allah razı olsun 3 hafta boyunca e, mikrofonlarımıza geldiniz e, bizi kırmadınız bu nazik davetimize icabet ettiniz çok teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz efendim, ee, çok sağ olun. Allah razı olsun başarılarınızın devamını diliyoruz Rabbim, Allah muvaffak etsin Allah razı olsun nice hocam. yıllar daha i̇nşallah programınızı hocam. yaparsınız inşallah. inşallah sağlık afiyet içerisinde i̇nşallah bu da hocam. bir Kur'an'a hizmettir